Bey Murat Can Tombil Herkese merhabalar. 94.9 açık radyasınız ve Ekim için programı başladı. Ben Can Tombil Ben Ömer Madra. Ben Hasan. için de dinleyicimiz Nevin Başaran Alkan'a teşekkür ederiz. Biraz gecikmeyle başladık. Bir an önce başlıyoruz ama diyelim. Hadi başlayalım. Başladık. Evet yani pek çok ıı, tam bir facia durumu var. Dört bir tarafında dünyanın. Avustralya tamamen ıı, muazzam bir kuraklığın ve yangınların pençesi altında. Öbür taraftan da işte ıı, Britanya'da seller Bangladeş'te. Müthiş bir bulbul nasıl denecek bilmiyorum. Belki de bülbüldür. Avustralya'daki Bushfire meselesinin yangınları konuşurken bul sular basıyor ortalığı ve bir buçuk hatta iki milyon insana yakın Bangladeş'te hortum var ve iki milyon kişi tahliye edilmiş evet. en az 5 bin ev hasar 200 bin, bin hektar tarım arazisi yani bunlar bu insanlar artık geçimlerini filan da sağlayamaz hale var, gelecekler yani. mahvoluyorlar İngiltere'de de evet, sel vardı Orta ve Kuzey bölgelerinde bir aylık yağış bir günde yağmış nerede bu? İngiltere, ha, İngiltere'de. İngiltere'de Dorian kasırgasının izleri de Şimdi çöplerin kaldırılamadığı için çöpler yakıyorlarmış bu muazzam kasırgada Aylar geçti ve hiçbir hükümet yardım yok Amerika Birleşik Devletleri'nden. Zimbabwe'de de filler ölüyormuş. Açlıktan. Ve ha. susuzluktan. Ha. Fillerin otlama rejiminin iklim değişikliği üzerinde çok ciddi bir etkisine olduğuna dair bir rapor yayınlanmıştı. Hatırlıyor evet. geçtiğimiz geçtiğiniz gün? Bir de onlar şeyi de toparlıyorlar ya. Vejetasyonu çok etkiliyor onları. Yani arılar gibi. Yani. Aynı. Polinatör evet, evet. gibi. Evet. Ee, ve tabii Türkiye'den de muazzam e, sorunlar var. Yani Konya Obası'nda Ekim sonu sezonu kuraklık alarmı diye hürriyette galiba çıktı. Aynen. Çok ağır bir durum var yani. Konya'daki bu durumu ağırlaştıran bir de insan... hataları da var. Onları da bir, bir gün konuşalım. Özellikle su rejimine yapılan müdahaleler orada tabii, 30 tabii. yıldır sürdürülen yer yanlış sürüyorum. tarım politikası. Bütün bunların sonucu olarak Konya artık tarımsal olarak bitme noktasına gelmiş. Bir Ve yer. tahıl ambarı denirken, Türkiye'nin tahıl ambarı denirken şimdi bütün obrukların açıldığı 2013 evet. senesi sonunda galiba temayla Tema. şeyin yaptı. Karapınar civarında yaptığı açıklama profesör İsmail Dumandı galiba. Hı -hı. Şimdi çok daha vahim bir durumda, rekolte kaybı da yaşanabilir deniyor. Ayrıca da termik santrallerin yeniden yasa teklifiyle Türkiye'de evet. gündeme geçmesi var. Filtrisiz çalışacaklar. Ve yok edilmesi gerekirken ömürlerinin uzatılması gibi bir şey, çılgınlık yapılıyor. İnanılmaz. Ve Murat Dağında da altın madeni çıkarılırsa Doçevelin haberinde artık su kaynakları bitecek ve en önemlisi Murat Dağı diye bir yerden de bahsedilmeyecek su yoksa da hayat da yok. Ama belki de en çok üzerinde durmamız ben BBC Türkçe'de Hatice Kamer'in şeyini senin de çok yakından ilgisini duyduğun bir şey. 12 bin yıllık tarihin Hasankeyf'te tarihi çarşıda yıkılmaktaymış evet. dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri birkaç ay içinde yani Nisan'a kadar tamamen baraj suyunun altında kalacağı belirtiliyor Batman'ın antik ilçesi. Çok aşırı sevdiğim bir yer ve o kadar özledim ki ama şu halini görmemek için gitmek istemediğim Türkiye'deki şu anda yegane yerlerden bir tanesi. Ee, biraz bilgi vereyim Ömer abi Hasan keyfin evet. Önemine dair çok kısa Burası e, UNESCO'nun biliyorsunuz 10 dünya mirası kriteri var Yani bu kriterlerden bir tanesini Sağlıyorsa herhangi bir alan Bu miras listesine girebiliyor e, Örneğin Taç Mahal Bir kriterle bu listede Mısır Piramitleri 3 kriterle bu listede e, Amazon 2 kriter Amazon Ormanları 2 kriterle bu listede Listenin yanlış hatırlamıyorsam 6'sı tarih ve kültür Dördü de doğa e, konusunu karşılayan maddelerden oluşuyor. Hasankeyf yeryüzünde bu kriterlerin onda dokuzunu karşılayabilen tek yer. Evet. Yani doğayla insanın iç içe geçmişliği burada Hasankeyf'in kıymetini çok yükseltiyor. Çünkü onlarca medeniyetin toprak üstünde ne kadar olduğunu tam olarak bilmediğimiz medeniyetin de toprak altında olduğu bir yerden bahsediyoruz. Oruç Araba bu konuda çok ciddi e, çalışmalar yaptı ve onun söylemine göre 250 yıl kazının devam etmesi gerekiyor ki aslında Hasankeyf'in gerçekte ne olduğunu tam görebilelim medeniyet Hı -hı. açısından. Şimdi biz böyle bir yeri yok etme kararı verdik. E, ama bütün dünya ile birlikte tabi. Yani. Evet, aynen. Bütün dünya ile birlikte çok doğru söylüyorsunuz çünkü e, ya 50 yıldır bu baraj aslında Hasankeyf. Su altında bırakan bir baraj Yani projesi 1952'de atılıyor Yapılıyor barajın Ve o tarihten bu yana da Burası baraj altında kalacak diye Hasankeyf'e hiçbir şey yapılmıyordu Yani ne gidip oturacak doğru düzgün bir yer ne de şey vardı konaklayacak herhangi bir yer vardı sırf bu yüzden yani 52'den tabi yani dolayısıyla 70 yıldan beri neredeyse Hasan Keyfler Barajı'nın evet. farklı hükümetler gelip geçiyor eğilimleri farklı kimisi sağcı kimi sosyal demokrat kimi sola yakın ama hiçbiri de dünyada bu UNESCO kriterlerini UNESCO'ya da uygulatma becerisini gösteremedim. Bir, bir miktar bankaların yatırımı çekilmişti yanlış hatırlamışsın. Şöyle iki tane konsorsiyumu ben son on yıl içinde Hasan Keyif'te dağıldığını gördüm. O konsorsiyumun içinde İngiliz, İsviçre, Avusturya, İsveç, Almanya gibi ülkeler vardı. Tırnak içinde batının o gelişmiş dediğimiz ülkeleri. Ama onlar sonuç bir şekilde kampanyada bunun neye mal olacağını görünce çekildiler projeden. Bu yapılamaz diye bu proje. Ancak e, bizim e, devletimiz orayı yok etme kararlılığını sürdürdü ve Türk bankalarıyla anlaştı. Çok çevreci görünen Akbank ve Garanti Bankası da şu anda Ilısu Barajı'nı finanse eden bankalar. Evet yani... E, kamu konutlarının tamamı bu Batman'ın bu antik ilçesinin 3 kilometre uzandaki karşı tepelerde 3000 dekar alana inşa edilen yeni Hasankeyf'e taşınmış ama Hatice Kamer'in e, çok ilginç bir videoyla da desteklenen çok önemli bir haberi var bir sitükçede ama ne orası şen ne de antik Hasankeyf. Bir ekleme daha yapayım onlara. Çok güzel şeyler bunlar. Aynen yani 3 tane 5 tane parçayı bir yere taşıyorsunuz diye bir şeyi taşımış olmuyorsunuz. Yani İstanbul'dan biz Ayasofya'yı, Galata'yı, Kız Kulesi'ni götürüp bir yere koyduğumuz daha burası İstanbul oldu diyemiyoruz. Dolayısıyla yeni yapılan yerde Hasankeyf değil. Yani 8-10 tane eserin taşınmış olmasına rağmen. Hı hı. Mesela Hasankeyf, Hasankeyf yapan şeylerden bir tanesi. Benim orada bu mücadelede tanıdığım en güzel insanlardan bir tanesi Ömer Güzeldir. Onun mücadele nedeni Hasan Kehf'de yediği dolmalar. Ben bunu dünya yani Türkiye'nin birçok yerinde yedim ama benim bahçemde olan bir berden yapılan dolmayı hiçbir yerde yiyemiyorum diyordu ve mücadelesinin nedeni buydu. Bahçesindeki narlar. Bunların hiçbiri de orada olmayacak. Ayrıca olmayacak başka bir sürü şey de var. Mesela canlı çeşitliliği. Onları da taşıyamıyoruz. Yazık günah. Birçoğu yok olacak. Mesela Küçük Kerkenez nüfusunun yüzde yetmişi, Avrupa nüfusunun yüzde yetmişi oradaki kayalıklarda yuva yapardı. Ve Küçük Kerkenez hem yukarıdan hem de böyle birkaç kulaç yukarınızda görebileceğiniz çok nadir noktalardan biriydi keyif Mesela o nüfus ne olacak bilmiyoruz. Muhtemelen su altında kalacak yuvaları nedeniyle gelenecekler. Evet yani şimdi şöyle diyor mesela... E haberde haber değil de röportaj diyelim buna 160 metrekarelik tek katlı 710 konut ve 98 iş yeri bir süre önce hak sahiplerine tırnak içinde verilmiş ama mağduriyetler devam ediyor diyor yani iş makineleri cadde ve sokaklarda çalışıyor 400'den fazla aile taşınmış yeni ilçe ama ne yol ne çevre düzenlemesi tamamlanmış dolayısıyla sokaklarda hayat belirtisi yok bir kere diyor Yüzlerce tarihi eser arasında da antik ilçeden bir Zeynel Bey türbesi, hı hı. onun dışında bir Eyyubi Camii, El Rızk Camii, Cami. bir de Artuklu Hamamı da taşınmış. Ama taş ve beton bloklarla örülen 100 metre yüksekliğindeki koruma duvarı da bitmek üzere. Yani ılısu baraj gövdesi dolup kapaklar açıldığında su seviyesi, Bu koruma duvarı boyunca yükselebileceğini ve su yatağının yeni ilçe merkezinin kıyılarına kadar hı hı. genişleyeceğini anlatıyorlar. Ee, yani çok tek tük ailenin kaldığı antik ilçede tarihi çarşı kepçe darbeleriyle yok oluyor. Görüntü deprem sonrasını andırıyor. Esnafsa manzarayı hepsi Suriye'deki yıkıma. savaşa. benzetiyorlarmış. Evet. Gerçekten de benziyor görüntülerde de bu arka taraf harabe olmuş şeklinde insanın içine çok var. Yani şimdi şöyle ne, nasıl söyleneceğini bilemiyor insan. Bunun videosunda da var konuşmaları belki daha sonraki programlarda da şey yaparız. Yani eee Bölgede yıkım ve kazı çalışması birlikte çünkü tarihi yapılar ortaya çıkıyor. Yıkılan dükkanların altında ne, ne yapılacak? Sokakta kedilerden kedilerle doluymuş sokaklar. Kahvenin genç esnafı çarşı kedilere kaldı diyor. Bir de senin de dediğin gibi mesela yuvaları o evin üstündeydi. Güvercin de evsiz kaldı. Uçan taklacı bir güvercini işaret etmiş bir genç. Yani Murat Tekin mesela çarşının yıkımını izlemeye gelenlerden biri yıllarca çarşıda esnaflık yapmış. Dükkanı yıkılmış ama yeni ilçede hak sahibi olamamış. Üzülerek izliyoruz. İçimiz yanıyor. 21. yüzyılın utanç fotoğrafı demiş ki yani hiç haksız sayılmaz gibi geliyor Kesinlikle. bana. Bugün Suriye'deki savaş fotoğraflarından hiçbir farkı yok. Hepsi bir yıkım. Maalesef Hasankeyf son günlerini yaşıyor ve halk olarak hepimiz çok üzülüyoruz. Hediyelik eşya satan dükkanım vardı ama yok. Her gün buraya on binlerce turist geliyordu ama yok. Maalesef buna son verdiler diyor. Ve İskan Kanunu'na göre iki şart varmış. Biri ikametgah sahibi bir de aile ev olma de vasfını taşıma evet. evli. E ben o tarihlerde bekardım. Ne dükkan ne de ev alabildim diyor. Devlet kamu yararı var. Hasankeyfi baraj yapmak zorundayız diyor. Ama burada yaşayan insanlara sürdürülebilir bir yaşam... ...sunmuyor. Bu asıl bence o, sosyal bir problem. Evet, yani. O kamu yararı nedense Hasan Keyifler için işlemeyen bir kavram. Evet. Ya da doğanın korunması mesela kamu yararı değil gibi bir sonuçta çıkarabiliriz ki... ...öyle bakıyorlar gerçekten. Aynen. Yani Biz baraj istemiyoruz ama madem baraj yapıyorsunuz... ...bu insanların mağduriyetini de gidermek zorundasınız diyor. Çünkü çok önemli bir noktaya temas etmiş... Bir mağduriyetin Tekin, altını yani... da çizeyim Ömer abi. Olmazsa içim acır çünkü. <gülüyor> Şimdi Hasankeyf Barajı, Ilısu Barajı'nın su altında bırakacağı e, nehir yatağı 400 kilometre uzunluğunda. Bu 400 ve medeniyetin çıktığı vadiden bahsediyoruz, evet. Yukarı Mezopotamya'dan ve bunun biyolojik çeşitlilik açısından sadece ve sadece yüzde beşi araştırmış durumda ve ben o araştırmayı yapan ekibin bir parçasıydım, o kadar. <gülüyor> bir daha hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Ne kaybettiğimizden bile haberimiz olmayacak. Bir de inanırım. sosyal ve hukuki bakımdan da çok acay. İnsanlar isteyerek taşınmıyorlar ki. Evet. Aynen. Yani zorak zorak ki bir göç. göç. E, topraklarından, kültürlerinden koparılıyorlar. Yani bu yerinden edilme zorunda zorunda yani, yerinden edilme. Eee neredeyse soykırımsal bir şeyden bahsediyoruz uluslararası hukuk açısından bakarsak. insaniyet hukuku devletin bu, bu insanlara bir şekilde uza, el uzatması lazım diyor Murat Tekin. Hasan Keyf kafenin sahipleri ve çalışanları son kadar direniyorlarmış. esnaftan Ali de Suriye'deki savaş manzarasına benzetmiş. Çarşının şu görüntüne bakar mısınız? Suriye'den ne farkı kaldı ki? Diyor. Millet burayı Suriye ile karıştırmasın diye Türk bayrağı koyduk diyor. Yani baba, dedelerimiz kalksa mezarından bu güzelim memleketi ne hale getirdiniz diye. Vallahi yüzümüze tükürürler demiş mesela. Çok ağır evet. bir durum var. Ama biri de şey demiş. O manzarayı artık UNESCO ve dünya düşünsün. insanlık düşünsün. Çünkü burası dünya mirasıydı. Altı gün önce de dükkanını şey, öfkeye kapılıp yakmış kendisi. Yıkım devam ediyordu. Durduramadım. Ben dükkanı boşaltırken üzerime toz toprak düşüyordu. An, o anda kendimi kaybettim, yaktım. Malların yüzde sekseni yandı demiş. Ciddi Son olarak yani. da şeyi söyleyeyim. 20 yıl ailesiyle birlikte yaşayan Çoban Ali, turistlere rehberlik yapıyorum. Sen de Hı -hı. hatta Tam anlatıyordun. Yani. Ee, ölmek üzere olan ilçemi anlatmak zor tabii ama keşke bütün dünya gelip Hasan Keyfimizi görseydi belki o zaman Hasan Keyfim yok olmasına izin verilmezdi demiş ve biz dörtlük okumuş yıkılmayan köprüleriyle kurban olayım Hasan Keyfe çıktım baktım kalesine beş bin mağara bir yana saydığım badileri bir yana çocukluğumun hayalleri içinde gözlerim dolup gitti diyor. Hmm. Söyleyecek çok şey var ama herhalde... ...süremizin sonuna geldik bugün de. Evet. evet. Bu yansıtırız belki. Son bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ee, i̇nsanlara ne vaat etmişlerdi biliyor musunuz? O baraj yapılırken Hasan Keyif'te yaşayan insanlara. Çok mutlu olacaksınız. Çok güzel villalarda yaşayacaksınız. Buraya milyonlarca turist gelecek. Onlara kuzu keseceksiniz. Bu gölde gezdireceksiniz ve zengin olacaksınız demişlerdi. Doğru Burada. değilmiş. Evet.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 Hazırlayan ve sunanlar Güçel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tomur. Açık Radyo Program Destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.